gaflet içerisinde bocalayan müminleri de ilgilendiren bir mevzudur. Bu yazımızda, bizi bu dinin esası olan teslimiyetten alıkoyan nedir sorusunun üzerinde yoğunlaşarak, bağlılık ve teslimiyet konularını açıklamaya çalışacağız. Söylemiş olduğumuz doğrular, Allah ve Resûlü'ne ait olup, yanlışlar ve hatalarsa bizden de günahkar nefsimizden kaynaklanmaktadır. Teslimiyetin en büyük delili, müntesibi olmakla şeref ve izzet bulduğumuz, İslam kelimesidir. İslam kelimesi, kendi içerisinde teslimiyet manasını barındıran bir kelimedir. Hatta Allah subhanehu ve Teala ayette şöyle buyuruyor. Rabbi ona teslim ol İbrahim, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bakara suresi 131. ayet. Hanif bir Müslüman olan İbrahim aleyhisselam, Rabbinin bu isteğine, alemlerin Rabbine teslim oldum diyerek iktida etmiştir. Buradan teslimiyetin, İslamiyetin şartı olduğu anlaşılmaktadır. Ben Müslümanlardanım diyen herkes için teslimiyet, mutlak manada yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk ve sorumluluktur. Çünkü kişi, ancak Allah'ın subhanehu ve teâlâ hükümlerine teslimiyetiyle beraber Müslüman ismini alabilir. Kişinin Allah'ın subhanehu ve Teala, hükümlerine teslimiyet göstermeksizin Müslüman bir fert olabilmesi düşünülemez. İslam isminin ancak kendisinin yerine getirilmesiyle alınabilen bu teslimiyetin hem zahirde hem de batında meydana gelen bir teslimiyet olması gerekir ki kişi selameti erebilsin. Nitekim Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Hayır, senin Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyette teslim olmadıkça İman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet Bu ayetten hareketle, konunun daha iyi anlaşılması amacıyla teslimiyeti iki kısma ayırmamız mümkündür. Zahiri teslimiyet, batınî teslimiyet Zahiri teslimiyet, insanın Allah ve Resulünün emirlerini yerine getirmesidir. Batınî teslimiyet ise, zahirde ifa edilen bu emre kalpten bir sıkıntı duymamaktır. Kaldı ki yukarıda zikretmiş olduğumuz ayet bu manalara delalet etmektedir. Ayetin ilk kısmında çekişmeli meselelerde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem hakem tayin etmek zahiri bağlılık ve teslimiyettir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hükme karşı kalpte herhangi bir marazın veya düşüncede herhangi bir sıkıntının olmaması hali ise batıni bağlılık ve teslimiyet halidir. Ki bu da zikrettiğimiz ayette geçmektedir. Allah'ın subhanehu ve teala bu ayette kendisi üzerine yemin etmiş olması meselenin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir. Allah subhanehu ve teala bu teslimiyet hali oluşmaksızın imanın gerçekleşmeyeceğine dair aziz olan nefsi üzerine yemin etmektedir. Peki Rabbimizin bu denli ciddiyetle üzerinde durmuş olduğu bir meseleye karşı insanların tutumları nasıl olmuştur? Acaba insanlar Allah'ın vaz ettiği hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın amağları, benceleri bir kenara bırakarak işittik ve itaat ettik mi demişlerdir. Maalesef ki böyle değil. Allah'ın rahmet ettiği hayırlı bir azınlık müstesna, birçok insan zahiren bile bunu gösterememişlerdir. Halbuki İslam olan kişi, aynı zamanda teslim olmuş olan kişi değil midir? Bir tarafta İslam iddiası, diğer tarafta içten duyulan bir sıkıntı ve hükme karşı gevşeklik. Bir tarafta ağız dolusu ben Müslümanım iddiası, diğer tarafta bence bu böyle olmamalı ama bugün içerisinde olduğumuz şartlar buna el vermiyor sözleri. Bir tarafta sahabenin İslam'ı, diğer tarafta ise toplumun sanki bir mirasmış gibi babadan oğula sürdürdükleri isyanı. Bir tarafta yapı taşına teslimiyetin oluşturduğu ilahi bir din, diğer tarafta ciddiyetsizlik ve lakaytlıktan müteşekkil atalardan menkul bir din. Ne kadar da tuhaf bir iddiadır bu, insanların İslam iddiası. İlimsiz bir kişinin alimlik iddiasında bulunması, korkak birinin cesurluk iddiasında bulunması veya fakir birinin zenginlik iddiası kadar tuhaf. İslam iddialarıyla zahir ve batınları birbirine paralel olmayan bu insanlar bu islamsızlıklarını, teslimiyetsizliklerini belli şekillerde icra etmektedirler. Bu şekilleri maddeler halinde yazıp açıklayalım. 1. Nasları tevil etmek. Şunu belirtmek gerekir ki, sahih olan tevil ehli sünnetin kimi naslar üzerinde uygulamış olduğu tevil şeklidir ve konumuzla alakası yoktur. Burada kastetmiş olduğumuz tevil hiçbir dayanağı olmayan, bozuk olan tevildir. Hatta bu bozuk tevil'i tahrif olarak adlandırmamızda Allah subhanehu ve Teala en doğrusunu bilmekle beraber bir sakınca yoktur. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz bu konuda diyor ki, Aslında tevil, şeriat hükümlerinin dışında gizli olarak çıkılması ve bağlılık kurallarının çiğnenmesidir. Ancak bunu yapan kişi, açıkça İslam'a muhalefet etmeye cesaret edemediği için tevil yoluyla gizlemeye çalışarak ona muhalefet etme yoluna gider. Naslara muhalefet ettiği halde onlara sarılıyor görüntüsü verir. Şeyhin bu dediğine özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada çokça rastlamak mümkündür. Size geçtiğimiz Ramazan ayında karşılaştığım tevil veya tefsir adı altında yapılan tahrif örneğini aktarmak isterim. Dinlemiş olduğum bir programda bir şahıs Allah'ın subhanehu ve Teala, bir ayetini insanlara tefsir etme çabası içine girmişti. Açıklamaya çalıştığı ayet Mücadele Suresinin ilk ayetleri. Bu ayet ve bu ayetin nüzul sebebiyle beraber bir küfür dini olan demokrasi ve bu sistemin bir parçası olan yargı sisteminin ne kadar önemli bir sistem olduğuna dair kendince bir istidlal yaptı. Allah subhanehu ve Teala bu ayette şöyle buyuruyor. ''Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah aranızda geçen konuşmalar işitiyordu. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Şahıs ayetin kendisi sebebiyle indiği kadın şikayetini önce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iletti. Ancak bir cevap alamayınca şikayetini Allah'a Subhanahu ve teâlâ açtı. Bu da bize bugünkü yargı sisteminin pratize edilmiş halini göstermektedir. Mealinde sözler söyleyip bir üst mahkemelere başvurmanın güzelliğinden dem vurarak demokrasiyi öve öve yere güve sığdıramadı. Kendince yapmış olduğu bu tevil işlemi aslında tahrif olarak isimlendirilmeye daha layıktır. Çünkü Allah'ın subhanehu ve Teala birçok ayeti demokrasinin bütün organlarıyla beraber bir küfür dini olduğunu ve bir kişinin bu dini reddetmeden imanının geçerli olmayacağını ispatlamaktadır. Yapılan tahrif örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Kendilerini dine teslim etmektense, dini kendilerine teslim almaya çalışan bu insanlar, 21. yüzyılda kendi heva ve heveslerine uygun bir din oluşturma çabası içine girmişlerdir. Şeyhin dediği gibi, bunu açıktan yapamadıkları için tevillerini ve tahriflerini Allah'ın subhanehu ve Teala ayetlerine musallat etmişlerdir. Bu insanların cihadı, Allah yolunda çalışmak ve nefisle mücadele etmek olarak tahrif ettiklerine çok rastlarız. Ya da kadını daha da değerli kılan hicabı, kalp temizliği şeklinde yorumladıklarına şahit oluruz. Ve daha birçoğunu duymakta ve görmekteyiz. Önümüzdeki ay, zahir ve batınları birbirine paralel olmayan bu insanların bir diğer özelliğini, Nasların bazılarını alırken bazılarını almamak başlığı altında yazmaya çalışalım. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.